97. Numaralı konu, Hazreti Peygamberin Beni Amr ve Beni Muharib kabilelerini İslam'a davet etmesi, evet, Rasulü Ekrem peygamber olduktan sonra 3 sene gizli çalıştı, ortaya çıkmadı, 4. senede davasını ilan etti, 10 sene durmadan davasını Mekke'de neşrediyordu, haç mevsiminde hacıların konaklarını ziyaret ediyor, Ukaz, Mecen ve zul mecaz panayırlarında Rabbinin risaletini tebliğ edebilmesi için onları kendisine yardımcı olmaya davet ediyordu, bunun karşılığı,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 Etsin. Fakat Ebu Leheb bu söze hiçbir cevap vermedi, fakat yine de Resulullah'ı takip edip, o bir Arap kabilesine gittiğinde, arkasından, bu adam sapıtmıştır diye bağırmaktan da geri durmadı.